Emmâ ba'd fe in aslaq al hadithi kelamullah ve khayral haddi haddi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'a ve kulle bid'a'tin dalâle ve kulle dalâletin fin nâr ba'd Evet Müslümanlar kıyamet gününü, ahiret gününü işliyoruz. İmanın 5 şartı kıyamet günündeki sahneleri gerçekleşecek olayları işliyoruz. Bu hafta Sırat Havuz mizanı geçen hafta işledik. Havuz, Sırat, şefaat konularını inşallah işleyeceğiz. Evet, bilindiği üzere kıyamet günü, üminler için huzur günü, ferahlık günü, kafirler için sıkıntı ve meşakkat günü. Orada mahşer meydanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kendisine ait başında bulunacağı özel bir havuzu var. Özel bir büyük nehri diyelim veya büyük kapasiteli bir havuzu var. Sayı hadislerle hatta havuzla alakalı, havuz dediğimiz hadiste geçen ifadesinde havuz dediğimiz havuzla alakalı hadislerin mutevatir derecesine ulaştığı söyleniyor. Yani mahşer meydanında Müslümanların başına toplanacağı o havuzun hadislerinin mutevatir derecesine ulaştığı söyleniyor ki kesinlikle yalan, yalanlanılması, inkar edilmesi e, mümkün olmayan rivayetler. Evet Enes radiyallahu anh'tan bu hususla alakalı şöyle bir hadis rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Havuzun mesafesi Eyle ile Yemen'in sanaa şehirleri arasına arası kadardır. Yemen'de iki şehir arasını misal vermişler. Bu şehirlerin arası kadardır. Onun ibriklerinin sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır. Havuzda Müslümanların o havuzun suyundan içecekleri o taslar, bardaklar, o ibriklerin sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır ki gökleri gökteki yıldızların sayısı da kimse tarafından bilinmemektir. Çokluğuyla bilinen, malum olan şeylerdir. Evet. Havuzla alakalı hadisler çok. Biz burada hani konumuz aslında eee imanın şartları ve şartlarını okuyoruz. İleri geldikçe başlıklara girmek zorunda kalıyoruz. Onun için daha farklı daha başka hadisleri zikretmeyeceğim. Sadece hadislerden genel manada havuzla alakalı çıkan sıfatları okuyacağız. Mesela havuz büyük bir havuzdur. Bu hadislerde zaten belli. Peygamber sallallahu değişik değişik hadislerde. Değişik değişik yerleri örnek vererek şununla şununla arası kadardır şuradan şuraya kadardır diye ifadeleri vardır. Meşakkatlerin ve sıkıntıların en şiddetli olduğu zamanda uğranılacak en güzel mekandır. Kevser havuzu o zaman. Niye? Güneş bir mızrak boyuyormuş. Beyin beyinleri fongurdatırken insanlar kimisi vücutlarından çıkan terler dizlerine kadar kimisi beline kadar kimisi göğsüne kadar kimisi gırtlağının geçecek derecede bir meşakkatte bir sıkıntıdayken akla gelmeyecek eziyet ve işkenceler varken Müslümanlar ferah bir şekilde aynı deniz kenarında olduğu gibi gölgelerle kaplanmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kevserini başında olacaklar. Böyle muhteşem, böyle mükemmel bir atmosfer olabilir mi? Hem de nasıl bir yerde çok sıkıntılı ve meşakkatli bir ortamın içinde böyle bir yerde olacaklar. Hani insana bir nimet versen, nimet versen o nimetin nimet olduğunu ne zaman farkına varır? Nimet elinden gittiği zaman farkına varır veya musibetin ve meşakkatin en şiddetlisi, en kötüsü kendisinin başına geldiği zaman vay be ne nimetmişti dersin. E, musibetin ve meşakkatin en kötüsünün, en şiddetlisinin olduğu bir dönemde sen köşesine, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in köşesine çekilmişsin. Kevser'in havzının başında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla belirtesin. Bu gerçekten çok muhteşem bir atmosfer. Bunu kazanmak için de tabi ki eylem gerekir, amel gerekir. Dünyada Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeyler yapmak gerekir. Cennet içeceğinden Kevser nehrinden suyunu alır. Cennetin nehirlerinden cennette insanlara verilecek olan o nimetlerden o suyunu alır diyor. Suyu sütten daha beyazdır. Kevser havzunun bu özelliği. Sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, kokusu ise misten daha güzeldir. Kardan daha soğuk, soğuğun Nimet olduğunu insan nereden ne zaman anlar? Sıcaklığın en şiddetli anında soğuğun nimet olduğunu anlarsın. Kışın adama bir bardak su getirilsin. Hoşlanmaz. Ilık suyu tercih eder kışın. Ama yazın en şiddetli sıcağın en şiddetli anında buz gibi bir su getirdiği zaman ne yapar? Oh çeker. Onun için mahşer meydanında sıcaklar sıcaklık açısından çok şiddetli ve sıcak olduğundan dolayı onun için oran unsurda buzdan veya kardan daha soğuk olacak sütten daha beyaz, mistem daha güzel kokulu ve baldan daha tatlı. Yani içen kişi kesinlikle ne yapmayacak? Kalmayacak. Hatta bir hadiste Peygamber Sarsam diyor ki ondan bir bardak içen kişi kesinlikle asla daha susamayacak. Bir bardak içen kişi kesinlikle ne yapmayacak? Susamayacak. Yazın yani 10 litre de olsa buz gibi suyu içsen, 10 litre buz gibi suyu içsen bir saat sonra tekrar susarsın. Fıtrat gereği. Bir saat sonra tekrar susarsın. Çünkü yani insanın fıtratı suya ihtiyaç diyor ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halkından içtiğin zaman kesinlikle asla susamayacaksın. Bunun bedeli ise dünyadaki amellerimiz karşılığıdır. O kadar geniştir ki kenarlarından her biri bir aylık yürüme mesafesi kadardır. Yani ya ümmet çok kalabalık olacak kevser havuzunun başısına kuyruk olur sığmayız bize yer kalmaz bardak kalmaz. Böyle bir düşünce kesinlikle kimsenin aklına gelmesin. Zaten o kadar geniş, o kadar çok ki öyle bir kesinlikle hani izdiham olması, sıkışıklık olması işte bize su kalmaz öyle bir şey kesinlikle yok. Müslümanlardan biriyle umredeyiz. E, tabii e, orada sıcak mevsim. Yanmışsın zaten. Özellikle iftara 5-10 dakika falan var. Böyle hurma e, şeyleri, e, masaları falan serilir. Zemzem bardaklarıyla zemzem dağıtılır. Oturduk Ee, tam zemzem bidonunun yanına zemzem bidonunun yanına oturmuşuz sahibi de kapıdan girdi <gülüyor> ee, zemzem dağıtıyoruz hani insan sıcakta ister ya onu. şimdi oradan temsil yapıyorum sıcakta isteyeceğinden dolayı hani suyun bitme endişesi var başkasına verirsek bize su kalmaz endişe var çünkü niye oruçlusun sıcak yanıyorsun şöyle böyle başkasına verirsek bize su kalmaz ya kimseye vermeyin bizde kalsın he orada öyle bir sıkıntı yok Bir bardak içtin mi zaten daha e, susamayacaksın. Allah azze ve celle peygamber sallallahu aleyhi bunu ne yapıyor? Hadislerinde söylüyor. Hani insan fıtrat gereği dünyadayken bu bir takım endişelere düşebilir öyle mi? Susuzluk endişesine, açlık endişesine düşebilir. Stok tutma ihtiyacı hisseder. Ama cennetteyken böyle bir şey yok. Bir bardak içtin mi Kevser havzundan? iş bitmiştir. Rabbim inşallah Kevser havzunun etrafında toplanan kullarından bizlere gitsin. A <gülüyor> Evet, yine kıyamet gününe ait e, sahnelerden birisi de kıyamet günü insanların kurtulabilmesi veya kurtulamaması üzerine sırat köprüsü kurulur. Kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan birisi de hepimizin meşhur olarak bilmiş olduğu sırat köprüsüdür. Sırat köprüsü cehennemin iki duvarı arasına kurulacak bir köprüdür. Üzerinden geçilerek cennete ulaşılabilecek bir köprüdür deyimler doğrudur, sahittir herkesin duyduğu deyim. Çok kaygan işte kıldan ince, kılıçtan keskin ibarelerin hepsi sahih hadislerde geçmektedir. Sırat köprüsü kaygan, dikenli, telli işte insana eziyet verecek her türlü şey serilmiş o köprünün üzerine kıldan ince, kılıçtan da keskin bir özelliğe sahip sırat köprüsü. Bu özellikler kimin için gösterilecek? Veya kim bu özelliklere özellikleri görecek orada? Kafirler, müşrikler, münafıklar ve Allah'a isyan edenler. Allah'a isyan edenler bu e, sıfatlarla köprünün bu sıfatıyla karşılaşarak yani Rabbim bizleri inşallah korusun ne yapacak geçemeyecekler ve o köprünün alt tarafında bulunan cehenneme düşecekler. Cehennem üzerine uzatılmış kılıçtan daha keskin, kıldan daha ince bir köprüdür. Bir hadiste peygamber sahaslarının şöyle olduğunu diyor. Sırat cehennemin iki tarafı arasında kurulur. Ben ve ümmetim onu ilk geçenlerden oluruz. O gün ancak peygamberler konuşur. Peygamberlerin o günkü duası Allah'ım kurtar, Allah'ım kurtar, Allah'ım kurtardır. Yani peygamberlerin dahi o günkü duası ''Ya Rabbi nefsimizi sana havale ettik, bizi bu şiddetten, bu işkenceden, bu azaptan kurtar olur.'' Düşün yani peygamberler dahi nefislere düşmüş ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ümmetinin derdiyle dertlenerek o büyük şefaati Rabbinden istemesinde, şefaat bahsinde inşallah onu alacağız. Yine başka bir hadiste sırat alakalı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin göz açıp kapayıncaya kadar yıldırım gibi, rüzgar gibi, kuşlar gibi, asil atlar ve binek develer gibi sırattan geçer. Müminlerin dünyadaki yapmış olduğu amellerine göre, dünyadaki Rablerine karşı sergilemiş oldukları o ibadetlere göre ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasına göre sırattan geçme sıfatları, sırattan geçme şekilleri vardır. Kimisi o sırat köprüsünü görür. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Gözünü bir kapadın bir açtın ki geçmiş Müslüman kardeşim Kimisi yıldırım gibi, kimisi hızlı şekilde giden kuş gibi, kimisi işte süvari atları gibi, kimisi hızlı giden develer gibi, kimisi de yürüyerek, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi sürünerek. Herkesin sırat köprüsünden bir geçme sahnesi olacak Müslümanlar. Bu ifadelerin hepsi sayı hadiste geçiyor. Biraz sonra uzun bir hadis sorunu okuyacağız. Bu ifadenin hepsi geçiyor. Peki ne andırıyor size? Kimisi göz açıp kapayınca yıkılar, kimisi de sürünerek geçecek. Sürünerek geçen de geçecek ama öyle bir eşit eziyet, öyle bir işkence, tellere takına takına, etleri paramparça olarak, elbisesi yırtılarak o şekilde geçecek. Diyor ki o da en sonunda sürünerek geçmiş olacak. Ama nasıl bir geçiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi sorgusuz, sualsiz, yıldırım gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçen insan Müslümanların içinde olmak varken değil mi? Öyle bir amel ortaya koyarak o sıfatın içine dahil olmak varken neden kendimizi riske atalım? Onun için sahabe geçen hafta anlatıp Ukkaşe radiyallahu anh kalkıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Allah'ın bana dua et ben de o sorumsuz sualsiz cennete girenlerin içinden olayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ey Ukkaşe sen onlardansın. İkinci sahabe kalktığı zaman diyor ki Ukkaşe seni geçti. Burada bir sıfat var köprünün üzerinden yıldırım gibi geçme, kuş gibi uçarak geçmenin bir sıfatı, bir bedeli var. Nedir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına tabi olmak, onların yolundan gitmek. Dini onların anladığı ve anlattığı gibi, amel ettiği gibi yaşamak. Onlar gibi amel edip onlar gibi yaşarsak inşallah onların sırattan hızlı bir şekilde geçtiği gibi bizler de geçeriz. Rabbim inşallah hepimize nasip etsin. Evet, Allah azze ve celle Meryem suresi 71 ve 72. ayetlerde bir ayet buyuruyor ki bu ayet gerçekten çok önemli. Bu ayeti seleften, tabiinden tabinden sonra gelen o devirdeki insanlardan okuyup da bayılanlar okuduğu zaman hıçkırıptan ayeti bitiremeyip rüküye varanlar hatta okuduğundan dolayı bu ayeti duyduğundan dolayı ölen dahi seleften ölen dahi insanlar var bu ayeti duydukları zaman o kadar etkilenirler, o kadar etkilenirler ki hem sahabeden, hem tabiden hem ondan sonraki dönemlerde selef imamlarından ölenler, bayılanlar aklını yitirenler, namazda düşüp bayılanlar, namazı tamamlayamayan sahabeler, insanlar var. Allah Azze ve Celle kimse öyle iman vasibetsin. Diyor ki Allah Azze ve Celle İçinizde kimse yoktur ki cehennemden geçmesin, cehenneme girmesin. İçinizde kimse yoktur ki cehenneme geçmesin. Vârit kelimesi geçmek demek, uğramak demek. Uğramak. Ben geldim, sen evdeyken sana uğradım ve yoluma devam ettim. Uğramak demek. وَاِمْ مِنْكُنْ var وَارِ İçinizde kimse yoktur ki oraya varit olmasın. Oraya girmesin veya geçmesin ifadesi kullanılıyor. كَرْعَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَقْدِيَا Diyor ki bu Rabbinizin almış olduğu kaideli, kurallı üzerinden hiç vazgeçmeyeceği e, hükümlerden birisidir. Bu gerçekleşecek bir hükümdür. Bu hususta kimse peygamberler dahi ne yapmıyorlar? Dışarıda tutulmuyorlar. Herkes oradan geçecek veya oraya girecek. Fümme luneccillezine <gülüyor> takva sonradan diyor biz Allah'tan korkan takva sahiplerini oradan kurtarırız ve nedruzzalimine fiyatiy zalimleri ise ayakları ve elleri bağlanmış bir şekilde zincire vurulmuş bir şekilde oraya atarız. Şimdi ayetin ikinci kısmı Sonra biz takva sahiplerini kurtarırız ifadesi anlaşılıyor ki herkes oraya uğrayacak. Herkes oradan geçecek. Ama ve İbrahim İbrahim'e soğuk ve serin ol dedik ki Allah Azze ve ama Müslümanlar orada herhangi bir yanma, herhangi bir acı hissetmeyecekler ama uğrayacaklar. Burada dikkat çekilen husus şudur. Oraya girdik ya çıkamazsak. Çıkmanın sıfatı ne? Fümme lunedjillezînet takav. Sonra takva sahiplerini oradan kurtarırız diyor Allah Azze ve Celle. Sonra takva sahiplerini oradan alır çıkartırız. Ve ne de bu zalimine fiyacitiyya? Zalimleri ise bağlı bir şekilde, ayakları ve elleri bağlı bir şekilde ne yaparız? O cehennemin en dar yerini atarız. Bugün hain ve zalim insanlar Müslümanların ellerini ve ayaklarını bağlayarak zulmediyorlar. Yarın Allah Azze ve Celle onların ellerini ve ayaklarını bağlayarak cehennemin korkusunu atacak. Biliyorsunuz Guat Müslümanlara yapılan en hafif zulüm, en hafif zulüm böyle iki ayağını birbirinin üstüne koyarak tahiyyat oturuşu düşünün ama ayaklar birbirinin üstünde. Birbirinin üstünde. Ayaklar birbirinin üstünde. O şekilde bağlayıp kafalarını da böyle eğdirerek vücutlarından bağlayıp o şekilde sabahtan akşama kadar tutuyorlar. Deneyin, bak deneyin yarım saat kimse dayanamaz o oturuşa. Vallahi yarım saat kimse dayanamaz. Çünkü ayaklarda kan kıran olma ihtimali var. Ayaklar Direkt o uyuşma sistemine geçiyor, daha hiçbir şey hissetmiyorsun. Zaten görmüşsünüzdür, o şekilde durup da ondan sonra yanın üzerinde yatanları direkt işte hastanelerden yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani Allah'ın dinini yaşamaya çalışan o insanların tek suçu, Allah'ın da birçok ayetinde dediği gibi onların tek suçu vardı, onlar ''Rabbim Allah'' diyordu dünyadayken. ''En yekûle Rabbi Allah'' Onlar ne diyordu? ''Rabbim Allah'' diyordu. Onlara yapılan bu zulümler sırf Allah dedikleri için ilahlarını ilan ettikleri için o haldeler. Ama nedir diyor Allah Azze ve Celle? Biz o kulları kurtaracağız. Uğrayacaklar cehenneme ve cehennemden geçecekler. Onlar takva sahipleri olduğu için onları kurtaracağız. Ama zalimler ise onlara zulmedenler ise biz ayakları ve elleri bağlı bir şekilde. Cithilya demek aynı demin tarif etmiş olduğum bir ifade. Ayakları ve elleri bağlı bir şekilde cehennemin en dar yerine atılacaklar. Gayye atılacaklar diyor Allah Azze ve Celle Kur'an'da. Gay demek cehennemde çok derin bir kuyu. Bir hadiste 500 sene bir mesafe taş atıldığı zaman sonuna 500 sene sonla gidiyor, düşüyor. Böyle bir cehennem kuyusu. Zalimleri ancak zulmedenleri ancak Allah Azze ve Celle'nin cehennemi baklar. Evet bu ayet bize gösteriyor ki cehennemin üzerine kurulan bir sıratı köprüsü var. Alimlerin bir burada cehenneme girmekten kasıt üzerinden geçmeyi veya cehennemeye uğramayı kastediyorlar. Ama Müslümanlar inşallah cehenneme uğrama diye diye yorumlayan alimler var. Mesela müfessirler içinde cehenneme kesinlikle girilecek deniliyor. Varit kelimesi kullanmıştır Allah Azze ve Celle deniliyor ama aynı İbrahim Aleyhisselam'a ateş serin ve soğuk olduğu gibi Müslümanlar da serin soğuk olacak. Sonra Allah Azze ve Celle onları oradan çıkartacak, cennete koyacak. Onun için Rabbimizden takva sahibi olmayı buradaki bahsedilen ayetteki o sıfata müstahak olmayı diliyoruz ve inşallah orada da amel etmeye çalışalım. Evet, diğer bir hususta şefaat konusu ki en önemli konulardan birisi kıyamet günüyle alakalı en önemli konulardan birisi şefaat konusu. Ehli sünnetin inancı şefaat haktır. Şefaat sahipleri Yarın Allah Azze ve kendilerine izin vermesiyle Allah'ın izin verdiği kimselere ve izin verdiği kadarıyla şefaat edecekler. Peygamberler şefaat eder, melekler şefaat eder, salih kullar şefaat eder, Kur'an şefaat eder, şehitler şefaat eder, anne hovasına itaat eden Müslüman şefaat eder, hafızlar şefaat eder, bunların hepsi sahih hadislerde ayrı ayrı rivayetlerle gelmiştir. Ve en sonunda ise kim şefaat eder? Allah Azze ve Celle şefaat eder. En sonunda ise Allah Azze ve Celle şefaat eder. Yani mahlukların şefaati bittiği zaman en son şefaat edecek olan Rabbimizdir. Allah Azze ve Celle'dir. Evet, şefaat lügatta yardımcı olmak, aracı olmak, kayırıp kollamak manasında. Ben buna şefaat ediyorum. Bunu kayırıp kollamak istiyorum. Aracı olmak istiyorum. Şefaatin lügabi manası bu. İstilahi olarak da Allah'ın izniyle peygamberlerin, sadeh kulların, Kur'an'ın ve diğer şefaat edecek edicilerin ahirette mümin kullara ve müminlerin günahkarlarına affedilmeleri için aracı olmaları ve yüksek mertebelere ermeleri için Allah'a niyaz etmeleridir. Şimdi şefaatle alakalı belli başlı konular var inşallah onları düşüneceğiz. <gülüyor> Birincisi şefaati şartları var. Bu konu gerçekten önemli. Yani millet birine sakız gibi almış çiğniyor. Herkes şefaati bir yere çekiyor. Herkes şefaati bir yere çekiyor. Felaffuzda hataya düşenler var. Felaffuzda bidat işleyenler var. Şefaat ehli değil, belki ebedi cehennemlik olan insanlara şefaat hakkı verenler var. Kendileri günahkar olduğu halde birilerine yine şefaat hakkı yükleyenler var. Onun için bu meselenin gerçekten güzel dinlenilmesi, o şekilde şefaatın bilinmesi gerekir. Şefaatın kabul edilmesinin şartlarından birincisi, Allah Azze ve Celle'nin şefaat edecek kimseye şefaat için izin vermesidir. Allah'ın izni olmadan peygamberler dahi şefaat edemeyecekler. Lugavi manasına aracı olmak, kurtarmak, kayırmak, kollamak dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'i çok kayırıyordu, çok kolluyordu. Çok aracı olmak istiyordu. Kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Onun için peygamberler dahi kurtaramayacak ancak Allah Azze ve Celle'nin izni olursa. Dünyadayken kurtaramadıysa asirette de kurtaramayacak. Ama Allah'ın izin verdiği insanlar müstesna. Onlara ne yapacak? Şefaat edebilecekler. لَا يَمْنِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شِعِلَّا مَنْ اِتَّقَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Şefaate malik hiçbir kimse olamaz. Hiçbir kimse şefaate malik olamaz, şefaate sahip olamaz. Ancak Rahman'ın kendisine bir ahit vermiş olduğu kişiler müstesna. Allah Azze ve Celle sana bir ahit vermişse şefaat üzerine şefaat etme hakkına müstehaksan, şefaat edecek bir vasıf varsa sende Allah Azze ve Celle de sana izin vermişse o zaman ne yaparsın şefaat edersin. İzin vermeden kesinlikle şefaat olmaz. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ O günde yani kıyamet gününde hiçbir kimse şefaat edemeyecek. اِلَّا مَنْ اَدِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği ve kendisinin hoşnut olduğu kimse müstesna. Yani Allah Azze ve Celle'nin iznine bağlı. Allah Azze ve Celle izin verdi. O zaman şefaat edilebilir. Taha Suresi 109. ayetti bu. Yine başka bir ayet. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başkasına ibadet edenler, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasından medet umanlar kesinlikle şefaate malik değildir Allah Azze ve Celle. Kesinlikle şefaate malik sahip değillerdir. Bugün insanlar var, bugün öyle insanlar var, öyle şeyhli hak, et, hak etmeyen, hoca hak etmeyen yalancı şeyhler, yalancı hocalar var ki, daha dünyadayken müritlerini kirpit kutusunun içine koyarak veya cübbesinin cebine koyarak veya farklı hazinelerin içine koyarak sırat köprüsünden geçireceğini vaat ediyorlar. Düşünebiliyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dair şefaati vermemiş. Garanti etmemiş. Ama bugün ne yazık ki bazı cemaatler, bazı tarikatlar, bazı şeyhler bunu vaat ediyor, müridine vaat ediyor. Sen ne kadar Müslüman olursan, valla diyor şayet bu kapıdan dersi değilsen, buradan işte tövbe almamışsan veya bu tarikata girmemişsen, senin işin garanti değil. Ama diyor ben ne kadar günahkar olursam olayım, ben mürid, şey, şeyzimden eğer el almışsam, tövbe almışsam, tarikat derslenmişsem benim işim garanti diyor. Bugünize bakan cani insanlar, inanın var ya yani, belki duydunuz, belki gördünüz. Belki duymayanınız var ama yani vakıada bu tip insanlar var. Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği kimse şefaat edemeyecek. Allah'tan başkalarına ibadet edenlerin kesinlikle şefaat hakkı yoktur. <gülüyor> İlla mes şehide hakkı nehum yâlin. Ancak onlar hakka şahit olacaklar ve bilecekler. Hakkı bilirler yani Allah Azze ve Celle'yi bilecekler. Onun istediği şekilde amel edecekler o zaman şefaat hakları doğabilir diyor Allah Azze ve Celle. Onun için unutmuyoruz. Birinci şart Allah Azze ve Celle'nin izin vermesi. Allah Azze ve Celle izin vermezse kimse şefaat edemeyecek. İkinci şart Allah Azze ve Celle şefaat edilecek kimseye şefaat izni vermesidir. Tamam sana Allah Azze ve Celle şehit oldun veya salih bir kuldun veya hafızdın veya farklı bir sıfatın vardı. Şefaat edecekler listesinin içine girdin. Ama senin şefaat edebileceğin insan için de Allah Azze ve Celle izin vermesi gerekir. Tutup da bir kafire, bir müşriye, ben bunu çok seviyordum dünyadayken, çok yakın arkadaşımdı, da amcamdı, babamdı, dayımdı diyerek şefaat edebilir misin? Edemezsin. Şefaat edilecek insana da Allah Azze ve Celle izin gerekir. Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği kişiyle şefaat edecek kişi ne yapamaz? Şefaat edemez. Bununla alakalı da, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِيَةٌ Şefaat edicilerin şefaati onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Tamam yani birileri şefaat hakkı kazandı, şefaat edecekler Allah şayet şefaat edilmeyi hak etmeyen insanlara şefaat ediyorlarsa onların diyor şefaatleri kesinlikle hiçbir fayda sağlamayacak. Bunu Allah Azze ve Celle Müddessir Suresi'nde söylüyor. Onlar diyor ki şefaati hak etmeyenler, başkaları şefaat etmek istese de şefaata layık olmayanlar diyorlar ki Bizi ancak mücrimler, günahkarlar saptırdı. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Saptığımız için de, doğru yoldan çıktığımız için de, dünyada Allah'a ve Resulüne isyan ettiğimiz için de bizim hiçbir şefaatçimiz yoktur bugün. Bugün bugün bize hiçbir kimse şefaat edemez diyecekler, kendileri itiraf edecek. وَلَا صَدِيقِهِ حَم۪يمٍ Ne de bizim yakın arkadaşımız vardır diyecekler. Dünyadayken etrafımızda kankilerimiz, yakın arkadaşlarımız vardı ama Bugün bize yakın arkadaşlık yapacak kimse yoktur, şefaatçi de kimse yoktur, bize kimse de şefaat edemez diyecekler. Niye? Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne isyan etmişler. Kendileri de biliyor ki kendilerine kimse şefaat edemez. Tüm dünya toplansa yine onlara kimse şefaat edemeyecek. Çünkü Allah Azze onlara şefaatini ne yapmıyor, izin vermiyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا Allah Azze diyor ki, Hiçbir kimsenin hiçbir kimse hakkında ödeme yapamadığı, fayda sağlayamadığı bir günden korkun. Kimse başka birisi için ne ödeme yapacak ne yardım edecek ne aracılıkta bulunacak. Öyle bir iş kesinlikle yok وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Ve o günde hiçbir şefaat kabul edilmeyecek. وَلَا يُخَدُ مِنْهَا عَبْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرٌ Hiçbir şekilde onlardan bir karşılık alınmayacak ve onlara yardım da edilmeyecek hiçbir şekilde insanın insanların faydasının alınmadığı, hiçbir ücret kabul edilmediği, şefaatlerin kabul edilmediği yardımın da olmadığı insanlar kimdir? Allah'a ve Resulüne isyan ederek Allah'a ve Resulüne iman etmeden bu dünyadan ahirete göçen insanlardır. Allah Azze ve Celle hepimize imanlı bir şekilde ölmeyi nasip etsin. Müslüman bir şekilde Rabbimizin huzuruna varmayı hepimize nasip etsin. Çünkü Rabbimiz Müslüman'ın haricinde Müslümanlığın isminin gayrısında yani Müslüman olmadan benim katıma gelmeyin diyor. Onun için Müslüman olarak ölmek için mücadele vermek zorundayız. Evet. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fiyhi ve la kulletun ve la şefa'ah vel kafirunahum zalimun. Demin dedik ya şefaatimizin Allah katında kabul edilmesi için veya bize şefaat edecek insanların şefaatleri bizim hakkımızda kabul olması için veya diğer bir ifadeyle imanlı bir şekilde Rabbimizin huzuruna gidebilmek için Müslüman olarak Rabbimize kavuşabilmek için Allah Azze ve Celle bize bir sıfat söylüyor. Diyor ki ey iman edenler Enfikû mimme razaknâkum Rabbinizin size vermiş olduğu rızıklardan infak edin Neden önce min kabli en yetiye yom la bayun fihi ve la gullatu ve Yani içinde hiçbir alışveriş, hiçbir hile, hiçbir karşılık kabul edilmeyecek gün size gelmeden önce Rabbinizin size vermiş olduğu rızıklardan infak ederek, vererek ne yapın? Rabbinize kavuşun, kendinizi garantileyin. Rabbinizin size dünyadayken vermiş olduğu rızıklardan infak edin ki içinde hiçbir alışverişin, hiçbir hilenin, hiçbir bedelin kabul edilmediği o günde kendinizi garantiye alın diyor Allah Azze ve Celle. وَالْكَافِرُونَهُمُ الْظَالِمُونَ e, Yani o insanlar, yani bunları yapmayan, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan infak etmeyenler, kendilerini dünyadayken garantiye almayan insanlar, onlar kafirler ve zalimlerin ta kendileridir. Evet. Şimdi kimler şefaat edebilir? şefaat Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde şefaate sahip olacak kişilerden, insanlardan bahsetmiştir. Bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Okra'l-Kur'an fe innehu yati yawm-il-qiyamati şefîan li Diyor ki Kur'an oku'n. Kur'an okuyun. Bolca Kur'an okuyun. Muhakkak ki yarın kıyamette Kur'an şefaatçi olacak dedi. Şefaatçi olarak gelecek. Bu hadisten ne anlaşılıyor? Şefaatçilerden ilk kimdir? Kur'andır. Kur'an şefaat edecek. Bol bol hayattayken Kur'an okuyun. Çünkü diyor muhakkak ki yarın kıyamette Kur'an sahibi için Kendisini okuyan ve amel eden için şefaatçi olarak gelecek. Iqra'u zehraviyn el-bekara ve surata Ali-Imran. Diyor ki Pergammet s.a. Bakara ve Ali-Imran'ı okuyun. Bakara suresini ve Ali-Imran'ı okuyun. Muhakkak ki fe innehuma tehtiyani yevmel kıyameti keennehuma ghamameten. Çünkü diyor kıyamet gününde o Bakara ve ali İmran sureleri iki bulut şeklinde gelirler. İki bulut şeklinde gelir «Evke ennehu mea gayayetani, evke ennehu mea firkani min tayzin safba». Veya diyor, ee, duman şeklinde veyahut da saf tutmuş kuşlar şeklinde gelirler. Bakara ve Ali İmran, okumuş olduğum Bakara ve Ali İmran surende. Ondan sonra o iki sure Allah'ın huzurunda o kişi için, o şahıs için cederleşerek, delilleşerek, Allah Azze ve Celle katında mücadele vererek o kişiye ne yapmak ister? Şefaatçi olmak isterler. Yani sahibini cehennemden, kokurtu, meşakkat ve sıkıntılı günden kurtarabilmek için Allah katına, Allah katına mücadele verir. Ne bu mücadele veren? Bakara suresi ve Ali İmran suresi. Senin dünyadayken devam okuduğun ve içindekilerle amel etmeye çalıştığın Bakara ve Ali İmran suresi Rabbinin huzuruna gelerek senin için mücadele verir. Senin için şefaatçi olmaya çalışır. Evet. Ikrau ikra suratel bakara. Diyor ki Peygamber Sallallahu aleyhi veislam sure, bakara suresini okuun. Çünkü diyor onu okumakta, onu almakta bereket vardır. Ve terkeha hasretun. Onu terk etmekte hysianlılık vardır. Ve la testatihuhel bataletu. Ve ona diyor ancak işte e, hani ona şampiyonlar, çok güçlü insanlar sahip olamaz ancak onun hakkını veremez ona sahip olabilir Yani onun hakkını veren ancak onu okur ve içindekilerle Amel eder buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İlk önce Allah katında şey yarın ahirette kıyamet edecek veya hani sıralamada biz ilk önce bunu alıyoruz yoksa en son şefaat hakkı vardır. Allah azze ve celle yüce Allah'ın kendisi bizzat kendisi ne yapacak kıyamet günü yarın şefaat edecek. Kıyamet günü Peygamberlerin, salih kulların, şehitlerin, meleklerin, hafızların, ondan sonra annesine babasına itaat edenlerin, Kur'an'ı okuyup içindekilerle amel edenlerin, takva sahiplerinin şefaat hakları vardır ve daha fazla hadislerde, hadislerde zikredilmiş. Yani bilinen ve insanlar arasında yayılan bu isimler olmasına rağmen bunlarla yetinmiyor. Her şefaat etme hakkına sahip olan insan... Allah Azze ve Celle'nin kendisine sıra, sırasıyla şefaat hakkı vermesiyle, izni vermesiyle hepsi şefaat edecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisini, hadisi şimdi okumak istemiyorum. Bayağı bir uzun bir hadis. Evet. Diyor ki bir gün e, sahabe anlatıyor tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk dedik ki ey Allah'ın Resulü bizler Rabbimizi görebilecek miyiz? Aleyhissalatu vesselam da güneşi ve ayı bulutsuz Açık, havanın açık olduğu bir günde nasıl görüyorsanız Rabbinizi de aynı o şekilde berrak ve saf bir şekilde göreceksiniz. Yani apaçık bir şekilde göreceksiniz. Ve bunu söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam kıyametin o sahnesini, mahşer meydanını ve kıyamette insanların başına gelecek o hadiseleri anlatmaya başlıyor. Ve diyor ki insanlar bölük bölük Rablerinin huzuruna olacaklar Ve Allah azze ve celle... Oradaki Arafa, Arasat meydanındaki insanlara diyecek ki herkes dünyada kime ibadet ediyorsa ibadet ettiğinin yanına gitsin diyecek Allah Azze Herkesi dünyadayken ibadet ettiği mahluka, meclise veya farklı yerlere gitmesini emredecek. Kim dünyada neye ibadet ediyorsa herkes oralara gitsin diyecek. Ve herkesi kendi huzurundan kovacak Allah Azze Buradaki huzurundan kovulması ise cehenneme gitmeleridir. Çünkü ibadet ettikleri de cehennemlikse onlarla cehenneme hak etmişlerdir. Sonra diyor Yahudilere yönelecek Allah Azze ve Celle. Siz neye ibadet ediyordunuz? Onlar diyecek ki bizler senin oğlun olan veya Allah'ın oğlu olan üzerine ibadet ediyorduk. Diyecek ki yalan söylüyorsunuz. Muhakkak ki Rahman'ın kulu, Rahman'ın oğlu yoktur. Rahman kendisine bir sahip, bir arkadaş, bir kadın veya çocuk edinmekten münezzehtir diyecek. Onları da ateşe gönderecek. Onlar diyor o sözlerden sonra o sırat köprüsünün üzerinden patır patır düşecekler. Sonra Hristiyanlar gelecek. Hristiyanlara diyecek ki siz neye ibadet edersiniz? Hristiyanlar diyecek ki biz de senin oğlun alan Mesih'e İsa'ya ibadet ediniz. Diyecek ki, yalan söylediniz. Rahman çocuk edinmekten münezzehtir. Onlar da o sözlerinden sonra ne yapacaklar? Cehenneme düşecekler. Ondan sonra Müslümanlar kalacaklar. Allah Azze ve Celle kendilerine ilk göründüğünün Farklı bir suretinde görünerek diyecek ki siz neden burada bekliyorsunuz, siz neden burada kaldınız? Onlar diyecek ki biz bize şöyle bir nida yapıldı. Kim neye ibadet ediyorsa, kim neye tapıyorsa herkes taptığına, ibadet ettiğine gitsin dedildi. Biz de Rabbimizi bekliyoruz, Rabbimize gitmek için bekliyoruz. Allah Azze ve Celle farklı bir surette o gün kendisine ibadet edenlere gözüküyor. Biz Rabbimizi bekliyoruz diyecek oradaki Müslümanlar. Diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Beni tanıdınız mı? Müslümanlar diyecek ki hayır. Ondan sonra Rabbinizi tanıyacağınız bir delil biliyor musunuz? Bir işaret biliyor musunuz? Onlar diyecekler ki Rabbimizin inciyi, saati, baldırı denilen ayette geçiyor ya Rabbinin baldırı açıldığı zaman. Onu deyince Allah azze ve celle baldırını gösterecek ve herkes Rabbin huzurunda secdeye varacak. Allah azze ve celle... O, o esnada Müslümanların dünyadayken bildikleri bir işareti onlara gösterecek. Ve bütün Müslümanlar, bütün müminler kendilerinin Allah'tan başka Rabbi olmayan, Allah'tan başka Rabbe ibadet etmeyen o insanlar Rahman'ın huzurunda ne yapacaklar? Secdeye alacaklar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda secdeye alacaklar Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra Sırat'ın tarifine geçti. Aynı hadiste. Dedi ki önünüzde çok kaygan Dikenli, çatallı, uzun, işte kıldan ince, kılıçtan keskin bir sırat köprüsü olacak. Kiminiz oradan göz açıp kapayıncaya kadar, kiminiz yıldırım gibi, kiminiz şimşek gibi, kiminiz kuşlar gibi, kiminiz atlar, kiminiz develer, kiminiz de sürünerek geçeceksiniz. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamına diyor ki Allah azze ve celle, ...cennete giren müminlere şöyle seslenecek. İlk önce cennete giren müminler şunu hatırlayacaklar. Ya Rabbi bizler dünyadayken bir takım insanlarla beraber otururduk... ...beraber ibadet ederdik, beraber namaz kılardık, beraber oruç tutardık... ...beraber zekat verirdik, onlarla beraber aynı ortamda kalırdık... ...onları cennette göremiyoruz diyecekler. Bakın aynı ortamı paylaşan insanların kimisi cennette kimisi değil... Kimisi cennette kimisi de ya Rabbi Neden dolayı dünyadayken beraber olan Arkadaşlarımızı göremiyoruz diyecekler cennettikler Allah Azze ve Celle diyecek ki Gidin kim kimi tanıyorsa Kimin imanına şahitse Kimin ameline şahitse O ona şefaat etsin cehennemden çıkarsın Diyecek Allah Azze ve Celle Ve Müslümanlar kimi tanıyorlarsa Kimle beraberlerse Kimle beraber Allah'a ibadet etmişlerse Kalbinde Dinar tanesi kadar iman bulunan Herkesi çıkartacaklar Kalbinde dinar tanesi kadar e, iman bulunan, ameli bulunan, ameli bulunan herkesi çıkartacaklar. Sonra Allah Azze ve Celle'ye girecekler. Allah Azze ve Celle diyecek ki gidin kalbinde yarım dinar tanesi kadar iman bulunanları da çıkartın. Onlar gidecekler yine tanıdıkların içerisinden kalplerinde yarım dinar kadar iman, amelleri az olan o günahkar insanları çıkartacaklar. Sonra Allah Azze ve Celle diyecek ki tekrar gidin kalbinde zerre miskali iman olan insanları da çıkartın cehennemde. Onlar tekrar gidecek, kalbinde zerre miskali iman olanları da çıkartacaklar. Hadisi anlatan Ebu Sa'id el-Huduri diyor ki, ''İnanmazsanız benim bu söylediklerime Allah'ın ''İnnallâhe lâ yâzlimu mifkâle zerrah'' ayetini okuyun. Allah Azze ve diyor ki, ''Rabbiniz Allah Azze ve Celle muhakkak ki hiçbir kimseye zerre miskali daha zulmetmez.'' Allah azze ve celle diyor zerre miskali dahi olsa Allah azze ve celle zulmetmez. Yani senin zerre miskali dahi amelin varsa günahını çektikten sonra Allah azze ve celle seni cennetine sokacak. Bak zerre miskali amel. Zerre neydi? Zerre odanın içine dışarıdan bir güneş vurduğu zaman o güneşin vurduğu yerlerde insana zuhur eden o ufacık tefecik, toz tanecikleri var ya onlara zerre diyorlar. O kadar dahi ameli imanı olan kişiler diyor cennetten çıkartılacaklar. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin huzuruna giderek şefaatini isteyecek. Sonra peygamberler kendi ümmetlerin içerisindeki günahkarlara, büyük günah sahiplerine şefaat edecekler. Sonra peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işte kendisine verilen o makam-ı mahmud ile o büyük şefaata e, şefaatini yaptıktan sonra Allah azze ve celle diyecek ki bütün şefaat ediciler şefaat etti ancak benim şefaatim kaldı. Bakın kalbinde zerre miskali iman olanlar dahi çıktıktan sonra diyor Allah Azze diyecek ki ancak şu an benim şefaatim kaldı. Ondan sonra diyor Allah Azze ve Celle, cehenneme elini daldıracak, cehennemden bir kabza alacak ki orada ise öyle insanlar, öyle kişiler çıkartacak ki yanarak kömür gibi olmuşlar. Simsiyah kesilmişler. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle onları hayat nehrine atacak. Orada sıfırdan bir bitkinin, bir nebatın bittiği gibi onlar tekrardan dirilecekler, tekrardan bitecekler. Diyor ki onların tek tarafı güne, tek tarafına güneş vurur, tek tarafı ise gölgelidir. Güneş vuran tarafı diyor beyaz, gölge tarafı ise yeşildir. Onlar o şekilde sıfır bir kilometre ile tabiri caizse cennete Allah azze ve celle onlara mühür vuracak, boyunlarına kolye tapacak ve o şekilde onlara, onları cennete gönderecek. Hadis daha çok daha fazla uzun. İşte ya Rabbi işte, cehennemden son çıkan adamın hikayesi. Ya Rabbi hani sen alemler alevisin benimle mi dalga geçiyorsun diyen e, sahab, şey kişinin sözü. Bu tip ifadeler var. Yani bu hadis uzun ama burada en son Allah Azze ve Celle'nin kendisinin çok büyük şefaatle şefaat edeceği söyleniyor. Bu ise yine ümmetin içerisinde kalbinde zerre miskali iman olup hiç amel işlemeyen insanlarla alakalı hiç amel işlemeyen insanlarla alakalı hadiste bu şekilde Allah Azze ve Celle e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söyletmiş. Evet. Yani biz şu an Allah Azze ve Celle'nin şefaat etmesini aldık. Allah Azze ve Celle şefaat edicilerin en e, <gülüyor> ve en merhametlisi. Demin dediğim gibi e, Kur'an şefaat eder dedik. Onu okuduk. Üçüncüsü ise melekler şefaat eder. Meleklerin de şefaati söz konusudur. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاَاتُهُمْ شَيْعَا yani Semavatta nice melek var ki o kadar çok melek var ki onlar hiçbir şefaata malik olamazlar. Ancak Rab dedi kendilerine izin verirse. Yokken menlikin semavatı la tugni şefaatuhu onların şefaatı hiçbir şekilde fayda sağlamaz illa min ba'de en ye'zen Allah ancak Allahu Teala izin verdiği ve eee Allahu Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu kişiye ancak onların şefaatı ne yapabilir? Fayda sağlar. Şimdi melekler nasıl şefaat eder? Melekler Kur'an'la haşr olan insana şefaat eder. Melekler Allah'a ibadetle vaktini geçiren insana şefaat eder. Melekler Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda mücadele eden, davası için her şeyini ortaya koymuş olan insan için. Melekler tabiri caizse Allah ve Resulünün yolunda adım adım ilerleyen, onlara itaat eden insanlar için şefaat yolu. Niye? Çünkü dünyadayken melekler sana şahit oluyor, yaptığın amellere şahit oluyor. Meleklerin bir nöbet değişimi var değil mi? Diyorlar ki ya Rabbi Allah azze kendilerine sorduğu zaman nasıl bıraktınız kullarımı? Ya Rabbi kullarını namaz kılarken teslim aldık, namaz kılarken teslim ettik. Gittik namaz kılıyorlardı, bıraktık namaz kılıyorlardı. Seni devamlı namaz kılarken, Rabbine ibadet ederken gören ve senin devamlı bu şekildeki ameline şahit olan melek ne yapar? Yarın afiretinde sana şahitlik eder tabii ki. Şefaat eder. Ama yoksa meleklerin şefaati Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmayan, itaat etmeyen, zulmeden kafir, müşrik münafık tıklı insanlara kesinlikle değildir. Evet. Dördüncüsü ise peygamberlerin şefaati. Her peygamber kendi ümmetin içindeki günahkarlara büyük günah sahiplerine şefaat edecek ve Allah Azze ve Celle kendilerine böyle bir hak tanıyacak, böyle bir hak verecek. Ee, Ebu Bekler radiyallahu anh'dan geliyor. Resulullah sallallahu anh şöyle buyuruyor. Bu büyük hadisin içindeki bir kısım bu olaylar anlatıldıktan sonra diyor ki, sonra meleklere, peygamberlere ve şehitlere şefaat etmeleri için izin verilir. Onlar şefaat ederler, çıkarırlar. Sonra Allah Azze tekrar gönderir onları. Gidin biraz daha çıkartın. Sonra gider tekrar çıkartırlar. Sonra bir daha gönderir diyor. Sonra tekrar gel çıkartırlar. Üç sefer, bir ayete göre dört sefer her her kişi büyük bir grubu, büyük bir çoğunluğa şefaat edip ne yapar? Cehennemden çıkartır. Evet. Osman bin Affan radıyallahu anh'dan gelen bir hadise. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i geçiyor. Diyor ki kıyamet günü 3 zümre şefaat edecektir. Kıyamet günü 3 zümre şefaat edecek. Birincisi peygamberler. Sonra alimler. ilmiyle amil olan, ilmiyle amel eden Allah'ın dinini yayma çabasında olan alimler. Ve sonra şehitler ne yapacaklar? Kıyamet günü şefaat edecekler. Allah azze ve celle inşallah hepimize nasip etsin. Amin. Evet. Ee, önemli başlıklardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin içinde de ele alacağımız başlıklar, ele alacağımız konular var. Onun için aleyhissalatü vesselamın şefaatini bir dahaki haftaya bırakıyorum. Sizde inşallah bunu hani böyle e, kişinin suya olan hasreti gibi veya aç olan kişinin yeme olan hasreti gibi veya çok özlemiş bir kişinin o özlediği kişi olan özlemi hasreti gibi bir dahaki hafta inşallah bekleyin. Peygamber sağ olsun şefaatini inşallah bir daha hafta isteyeceğiz. Subhanekallahumma ve hamdük, <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente, nestaûfîkallâhumme ve neteû ileyk.